Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve sallallahu Muhammed ve ve sahbihi Değerli Kardeşler, Bugün ashab Amr İbnül As Al-ı üzerinde konuşacağız. Amr İbnül As'ı tanımadan önce Ashab-ı Kiram hakkındaki bilgilerimizin bir başka açıdan tazelenmesinde yarar veriyor. Kardeşler, Ashab-ı Kiram bu ümmetin ilk iman edenleri olduğu kadar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 İlk hadi onlar yaptılar diye düşünme doğru değil. Her şeyin ilki onlar. Kadınların boşanması ile ilgili ilk boşamayı onlar yaptılar. Hırsızlık uygulaması da ilk defa onların zamanında oldu. Liderlik kavgası ilk defa onların zamanında oldu. Her şeyin ilki onlar. Bu asabî kiramın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 mesele sahabilikle ölçüldüğünde sahabenin herhangi bir şekilde muadili, benzeri, yakını, uzaktan bakanı filan böyle bir şey yok. Bitti. Yarış etmek diye bir şey yok zaten onlarla. Ama mesela infak konusunda, Allah için harcamak konusunda Hassanet-i sahabet radıyallahu anh'tan daha fazla bu asırları Müslüman harca edilir.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 Ve bu farkın, sahabi olmanın farkının çok daha önemli bir notu var. Ashab-ı kiramın tamamı sahabi olmaktan eşittirler. İlk gün Müslüman olan Ebu Bekir'in adı da sahabidir. Radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 20 gün önce Müslüman olmuş filan sahabinin adı da sahabidir. Ve küllen ve adallahu'l husne. Ve küllen ve adallahu'l husne. Aralarında kalite farkı, derece farkı, üstünlük farkı var, sahabilik farkı. Elbette Darül Erkam'da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 sahilin tahlili açısından bir emeği yoktu. Biz ashab-ı kiramın kendilerine cennet vaat edilmiş olmasına rağmen masum olduklarına da inanmayız günah eşlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu Medine'de, Cebrail aleyhisselamın saat başı gelip her şeyi haber verdiği Medine'de zinayeden yok muydu?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 Ama sahabilik bambaşka bir şey. Sahabilik cennet bile. Kardeşler, Allah en çok peygamberleri sevdiğin halde cennete yerleştirirken peygamberler arasında bile derece farkı yapıyor. On binlerce peygamber bir etmiyor Allah katında. Yüzlerce nuh bir Muhammed etmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin bile derece farkı var.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 ilk şeylikten değerler ne namaz, ne oruç, ne haç ne Kur'an'ın gelip bir şey gördükleri yok Muhammed Aleyhisselam Peygamberim dedi, bize de sana iman dedi, bekleyin ayet inecek dedi beklerken bu cehid öldürdü bunlar sahabi cennetle müjdelenmiş insanlar öbür taraftan Belir'e katılmış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 İbn Bader'i görmedi sayılır. Ebu Zeyl ile karşılaştı. Ebu Bekir tuttu deveyle bunlar işte böldü. Şehit oldu, gittiler cennete dedik iş. Bu kadarlıkta ihtilamlar. Öbür taraftan Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu örnek alalım. Ashabın büyüklerinden. Sümeyye'nin şehit olduğu bir oda vardı. Çünkü Abdullah ibn Mesud ilk onda kadrolara iman eden biriydi. Yani de davalar kamlar e, kamın mensuplarından. Sümeyye'nin işkence döneminde vardı. E, Habeşistan'a incret Habeşistan günlerde vardı. Medine'ye incret günlerde vardı. Medine'deki 10 yılı yaşadı. Bedir'i, Uğud'u, Hende'yi, e, Hayber'i, hepsini yaşadı. Ve Asla Bıkıram için en büyük acı ne biliyor musunuz? En büyük dayanılmaz sıkıntı. Yani kendisini en şanssız, en bahtsız gören, kim? Resulullah'ın ölüm haberini alanlar kendilerini çok acı hisseder görmüşler. Yani azab kiram, katıldık, şuraya katıldıklar diyorlar ya, Resulullah aleyhisselam'ın e, cenaze haberini aldıktan sonra hiçbir facia onlara ağır gelmezler. Abdullah'ın mesulü o faciayı yaşamış, Ömer'in şahadetini görmüş, Osman'ın şahadetini görmüş, Ayşe annemizin Radıyallahu anh'la savaştığı olayı görmüş, Sırf bir olayını görmüş. Yani facialar üstüne facialar yaşamış. Şimdi Abdullah Mesud'u bakıyorsun Rahman Suresi'nin Yavucay'ın önünde gidip okuyan ilk galiba. Yaşadığı olaylara bakıyorsun. Bu olaylar bir ansiklopedi dolduracak kadar büyük olaylar. Atı sahabi, ömür taraftan başka bir sahabiye bakıyorsun. Perşembe günü Müslüman olmuş.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 Kimsenin Ebu Cehil ile bir şey konuşamadığı günde Ebu Cehil'in <gülüyor> ölüm tehdidine, ferman okumak Abdullah-ı Mesud'un 50 yıl, 70 yıl süren e, küfürle ve İslam'ın içindeki kargaşa, Müslümanların arasındaki huzursuzluk mücadelesindeki <gülüyor> ağırlığın tamamına denk Allah katında. Kulların bu ağır, bu hafif diye değerlendirme yapması yanlış bir defa. Kul kendisine düşen rolü oynar, bulunduğu zamanın e, kulluk olarak hakkını verir, gerisine karışmaz. Asıl taktirde, Sümeyye Radıyallahu anh'ın iki diye cennete girmesi, Abdullah Gülmesud'un 70 yıl süren ağır mücadelesinin yanında bedava gibi duruyor. Hadi Sümeyye parça parça haliyle Rabbine kavuştu Hiçbir şey yapmadan, dün Müslüman olup bugün yatağında öğrenler de var. Hariditli beni. Sadece 5.5-6 altı yıl Müslüman olarak yaşadı, tarih yazdı diye, yani büyük e, kahramanlıklar fedakarlıklar gösterdi diye, e, 23 yıl Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dizinin önünde duranlarla aynı saptı aynı liste de aldı. Bunlar kulun değerlendirmesi, değerlendirmesinin yapması doğru olmayan şeyler. Ashabı Kiramın bir kısmı birinci günden son güne kadar Efendimiz Aleyhisselamla bulunduğu gibi ki Ali hani bin Ebi Talib Radıyullah'ın mesela bunlardan bir tanesidir. Bir kısmı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle 3 gün 5 gün 1 sene 2 sene kadar bunlar. Muaviye bin Ebi Sufyan Radıyullah'ın da bunlardandır. Ama gün geldi İslam adına bunlar karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Kader onları karşı karşıya getirdi. Anlaşıldı ki Ali bin Ebî Talip Rabbi yallah'ın Ebû Cehil'le ve Ebû Ebû veya işte diğer Ebû'l hep gibi müşriklerle imtihan edildiği günler imtihanının bir parçası mı sadece. Allah'ın bir de büyük kardeşiyle de ne yapacağı konusunda imtihan etmeyi murad etmiş. Biz ashab-ı kiramın etrafında e, bir şeyler kapmaya çalışırken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 ömrünün son senelerinde keşke gençken ödüseydim ve bugünleri görmeseydim diye ağlanarak gitti. Yaşadığı olaylara ümmetin yaşadığı facalar, ağrına gitti, kaldıramadı. Ama Allahu u Teala ümmeti Muhammed'i işkenceli dönemlerde, Ebu Cehil'li dönemlerde imtihan etti, o gün kazananlar kaybedenler oldu. O badireyi geçenler, birinci imtihanı geçenler, İkinci imtihanı tabi tutuldular. İkinci imtihan Medine'de çok daha kolay değildi. Ezilenken güç sahibi birisi haline geldiler Medine'de. O da bir imtihan türlüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Refik-i yükselmesiyle bir başsızlık ve baş olma arzusu gerdikleri arasında ashab-ı kiram ebeve imtihan oldular. Müthiş bir imtihandı bu. Düşünebiliyor musunuz? Ya Resulullah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 e, intikal söz konusu sözünü etkileyen Ashab-ı Keram müthiş badireler yaşadı. Dolayısıyla ashab-ı kiramın yüz yılda bir asırda, beş asırlık bir macerayı yaşayan insanlar olarak tahliye etmek gerekir. Öbür türlü ashab-ı Keram'ı insan anlaması mümkün değil. Ama her şeyden önce ashab-ı kiramın ümmeti Muhammed'in Kur'an'ını ilk okuyan insanlar olduğu gibi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 deseler de din bir kenarda kalacaktı. Bugünlere gelmeyecekti. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Amen. Kardeşler bu girişi yapma ihtiyacı neden hissetti? <gülüyor> Amr i̇bn As radıyallahu anh konuşacağız biz. Biz bir sahabi konuşmak istiyoruz. Bu ihtiyacı neden hissettik? Şundan dolayı. Bir, Amr i̇bn As Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ı kiramı en çok bunaltan müşriklerden biriydi zamanında. Ebu Cehil'in de fikir babalarından biri As bin Vahid, yani babası ve oğlu Amr ibn <gülüyor> Ta Hudeydiye kadar, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin 20. yılına kadar Müslüman olmadı. Mesela en basitinden Müslümanlar Ashab-ı Kiram canlarını kurtarmak için Haleşistan'a hicret ettiler. Ee, Amr-ıbdil As gitti Haleşistan'dan onları zincirletip geri getirmeye uğraştı. Ayrıca orada süründü. Necaşi'yi yalvardı etti. Hikmet ile Müslüman olmasının sebebi de Necaşi'dir. Ee, Amr-ıbdil As İslam'ın düşman güruhu düşünüldüğünde öbür cephe, düşünüldüğü öbür cephenin ağır toplarından birisi. O güruhtan Halid İbni mesela iman etmiş ve Müslüman olmuştur. O da ağır toplardandı ama Halid İbni Velid'in ağırlığı Uhud'daki hezimete sebep olmasından kaynaklanır. Halid İbni yani müşrik olduğu dönemlerde toplumun, şirk toplumun yeri birisi değil. İyi kılıç kullanan keyfine bakan bir delikanlı. Harid-i Melik o kadar. Amr-ıb-l-As öyle değil. Şirkin kafa takımında. Kafası hiç alacağım. Kurunas akıllı birisi. <gülüyor> Dolayısıyla Amr-ıb-l-As müştikten kiri takıldı. Mitekim Amr-ıb-l-As Müslüman olmak üzere Medine'ye gelirken yolda Osman bin Talha isimli başka bir müşrikle karşılaşıyor. O da iman etmeye, Medine'ye gidiyor aynı şekilde Halid-i ve Velid de Müslüman olmak üzere Medine'ye gidiyor. 3. Efendimiz Aleyhisselam uzaktan görmüş ve çok enteresan e, bir cümlesi var buyurmuş ki e, Mekke ciğer paharı verilmiş demiş arttırırmış. Yani, amr As'ın Medine'ye Müslüman olarak gelmesini Efendimiz e Aleyhisselam müşriklerin ciğerinin sökülmesi olarak görmüş. Bir daha da,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 hemen hemen artık kimsenin Müslümanlığına ihtiyaç kalmayan bir zamana rastlıyor. Ama çok önemli bir nokta Amr ibn As Müslüman olduğunda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Peygamberliğinin 20. senesine tekabül ediyor. Müslüman olduğunda İslam'ın ona pek ihtiyacı kalmamıştı. Buna rağmen Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, Amr ibn-i ilk günde adama ihtiyaç olduğu zamandaki hararetle de değerlendirdi. Müslüman oldu. Müslümanlığından sadece beş ay geçtikten sonra Zerthus Selasif isimini çöp tarafında yapılan bir gazbeye beş yüz kişinin komutanı olarak onu tayin etti. Çok enteresan arkadaşlar. Eli, el olarak gelen yani yani emri altında bulunanlar arasında Ebu Bekir, Ömer,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 ama hemen hemen Mekkeli müşriklerin tamamında olan bir karakteri var. İman ettim diyorsa iman etmiştir. diyor. Şartlarını düşünmek, bir daha değerlendirmek müşriklerde yok. Munafıklık Medine hastalığıdır. Munafıklığı Yahudiler Medine'de geliştiriyor. Müşrikler iman ettim de veya iman etmiyorum der. Üç üçüncü sözleri olmaz. Yani valiz adamı oldukları için yani bir defa konuşurlar, o konuştuklarından dönmezler. amr 20 sene şirkin, fikir adamı, e, fikir babası olarak, yaşamış biri olarak ben iman ettim ya Resulullah dedi. Geldi çok da net bir şekilde ben iman ederim ama şartım kabul edilecekti Ne De, şartın oluyor ki dedi Efendimiz Allah'a Allah benim geçmişimi affedecek, ben basit bir adam değildim dedi. Yani yaptığını biliyor.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 Ama Medine'den iman edenler üç aşağı beş yukarı delendilerek müşrik iman ettim diyorsa iman etmiştir diye düşünüldü. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 ay üzerine e, Zaf-ı isimli gazveye komutan olarak onu tayin etti. O komutan da amr az as tarih O büyük bir zaferde geri geldi. 500 kişiyle şehir fethetti. Geri geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uman çok memnun oldu. Uman Valisi olarak bugünkü Uman dediğimiz yere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, olarak denilerdi. Arkadaşlar 7 aylık bir Müslüman. Dur bakalım mesela ağır hesaplarda namaz kılıyor. Ne yapıyorsunuz? Abdest almayı biliyorum mu? Falan soran yok. İman budur zaten. İman etti. Sen iman etti. O iman etti bu hoca çocuğu, şu hoca çocuğu, yok öyle şey kardeşim. İman bloktur. İman ettin mi Ebu Bekir'in önüne de geçersin. Ömer'in önüne geçersin. Nitekim, bu savaşta çok meşhur, enteresan bir şey. Yani kilit adam nasıl oluyor? Onun konuşmak için. İşi vaktinden çok nasıl ara? Gelip adam 20 sene önce Müslüman olmuş, Ebu Bekir'e bağırmış. Şimdi bunlar çöp, Arabistan değil de herkes şöyle zannediyor. Sabahtan, akşam kadar akşamdan sabah kadar güneş kavuruyor insanlara. Arap benim adasında sıcaklık şu şekilde arkadaşlar. Öğle vakti 50 derece. Yumurtayı koysan yanar. Gece 12'de de veya 1'de bir bardak suyu koydun mu dışarı donuyor. Böyle enteresan. Soğuğu çok fenadır çözünür. Yani donmaya rahmet okutur. Öyle soğuğu vardı, böyle parçalardı insanı. Şimdi böyle bir yerde savaşıyorlar, bir tepede konaklamışlar. As, mücahitler, Ebu Ubeyde'nin de bulunduğu bir grup, ateş yakıp ısınalım demişler. İşaret etmiş sadece, olmaz demiş. Ebu Bikere demişler ki bak, dünyada adam bugün bize ateş yakmayı yasaklıyor. bunun kötü niyeti olmasın, biz zaten bundan dondurup ödök geri getireceğiz. Sadece kamışta vardı ya öyle bir şey yani. Onlar sarıkamış sandı, bu şeye. E bu peki radıyullah gitmiş demiş ki, am demiş? Burada donup gideceğiz sabahlar. Mücahitler sabahları nasıl cehar edecekler? Bırak bir ateş yakalım. Vallahi atarım sizi bunun içine. demiş. Yakın senin de için atarım demiş. Yani yaktığın ateşe atarım seni. Kime diyor bu sözü? Çekilin. E bu pekiler diyor.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 Lider budur zaten. Merdivenler inene kadar yedi defa görüş değiştiren adamdan lider olmaz. Karar kararı için içinde canını verir gerekiyorsa liderlik bu. Allah'ınlardan razı olsun. <Gülüyor> o gece ihtilam olmuş. Yani cünür olmuş. Kendisi millete ateş yattırmadı. Ateş yattırsa suyu ısınmış olacaktı. Şimdi banyo yapacak donmak tehlikesiyle karşılaşmış baya nasıl yapıyorsun bu bahsettiğim ortamda. Sabah namazını kim kılacak? Ordu komutanı. Lider olmak demek namazı da kıldırmak demek ashab-ı kiramda çünkü. Namaz en büyük şeyler. Bunu ancak Resulullah'ın sen komutansın dediği insan olabilir. Teammül etmiş orada. Geçmiş mihrava? Estağfurullah diyediğim diye millet arkasında namazı kılmış. Yani gülük bir adamın arkasında namaz kılıyor. Neyse sinirli dedi adam. Akşama kadar da kafirlerin işini bitirip Medine'ye gelmişler. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah. Doğru gülüyor, gülüyor, gülüyor, bir, bir de sefariye cünüp cünüp namaz kıldırdınız. Demişler. Efendimiz sallallahu Sayın Halis'ten söz diyorum. arkadaşlar. Ben kiran'ı atmıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Amin. Sen yoksa cünüp cünüp namaz mı kıldırdın millete? Bakın arkadaşlar. Ne cevap vermiştim. Ya Resulullah demiş. Allah. Kendiniz ölüm tehlikesini alatmayın demiyor mu Kur'an'da demiş. Ben onu da banyo yapsaydım ölürdüm demiş. Teyemmüm böyle ruhsat bu işler için değil mi demiş. Tebessüm etmiş efendim Aleyhisselam, şuna gitmiş. Ya, dün sunan oldu bugün Kur'an'dan ahkam çıkarıyor. Efendimiz Aleyhisselam buymuş, peki niye mücadetlerin ısınmasına izin vermedin demiş. Kaç kişiye git biz ya Resulullah demiş. 500 kişiye git demiş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 Buna dualar ödüyorum. Ee, mesela As'ın iki çocuğu cennettedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve As, Amr'ın babası, Amr'ın biraz. As'ın, As'ın iki çocuğu e, Amr'ın görevlisiyle cennette olduğuna layık hadis-i şerif var. E, arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir döneminde e, iftidat fırtınaları kopmuştu biliyorsunuz. O dönemde Tarih-i sonra temizlik harekatında en başarılılardan birisi Amr. Ömer bin Kattab radıyallahu anh halife olduğu dönemde Amr bin As kilit adamları ve Ümmeti Muhammed'in tarihine nasıl şerefle geçmesi gerektiğini ispat eden büyük iki işi yaptı arkadaşlar. Ömer bin Kattab radıyallahu anh <gülüyor> bunu normalde zaten bu e, Ebu Vekil Adı Ulan döneminde Filistin yöresinin o aşağılara doğru olan kısmında valilik görevi yapıyordu. Hz. <gülüyor> Ömer bunu Filistin ve Kudüs için görevlendirdi. Bir yıl içinde Kudüs'ü İslamlaştırıp Ümmeti Muhammed'e teslim eden Amr İbni Las'tır arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraç İslamlaştıran bir sahabeyi konuşuyoruz. Sonra da Mısır'ın fethetme planı kendi kendine yapmış. Geçmiş Hz. Ömer demiş Mısır'ı alalım demiş. Bizim ona baş etmemiz mümkün değil demiş. Çünkü Rumlar büyük yatırım yapmışlar. İskenderiye'den Liliya sınırına kadar o bölgenin hakimi onlar. Ee, Hz. Ömer'i e becerip ikna etmiş. Şöyle dedi, böyle dedi demiş. Biz bir git bakalım demişler. Mısır'ı da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 dersteki mukaddimemize neden olan bölümüne gelince arkadaşlar, Avru ibn-i As, ibn, Osman i̇bn Affan Afdhan anda tartışmış ciddi bir şekilde. Mısır valisi o. Hz. Ee, Osman'ın ekonomik, e ekonomiyi yönlendirme politikalarına tepki göstermiş. O da görevden almış. Böylece valilik görevi, e idarecilik ve Ümmetin önünde durma ile ilgili misyonun Osmanlı'nın Afrika yolculuğunun ilk yıllarında sona eriyor. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra e, meşhur patlayan fitnelerde Amrul Az kilit isimlerden biri oldu. Bu kilit isimlerden biri olduğunda Ali Dede bir Radiyallahu anh ın karşı tarafındaydı. Buhari <gülüyor> ve İmam-ı Sufyan da diyor Allah'ın tarafındaydı. Bu yüzden Buhari'ye Radiyallahu anh yapılan tenkitlerin, ayıklamaların tamamı Amr bin Abbas için yapıldı. Bu o bölüme girmemiz çok zor, vaktimiz yeterli değil ama her halükarda Amr bin Abbas net bir şekilde kendisiyle ilgili olmadığı halde Osman İbni Aflan Radayallahu şehadetinden mesul tuttuğu kadrolarla savaşmayı ki bunu yaparken sadece 11 sene önce Osman İbni onun onu azletmiş, sivil binme vatandaş haline getirmişti. Aslında Osman'dan intikam alıp öbür tarafı Osman'ın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 den söz ediyorsak. Yani mesela Emeliler diye bir tarih varsa Amrub'in As sayesinde olmuştur bu. İyi veya kötü ayrı bir konu. Yani tarihte geldi. Ali bin Ebi Talip'le Radıyollah'ın e, e, Muharif'in Ebi Sufya Radıyollah'ın savaşçılar bir sene savaşı durduracak plan yaptı. Durdurdu. Tarihi durdurdu orada. E, ümmeti i Muhammed'in üçüncü başkentini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 90 yaşına kadar da idarecilikle meşhur oldu. Mısır Valiliği meşhur oldu. Ee, 75 yaşlarındayken bu son kilit adamlık rolünde bulundu. O dönemde bir insanın e, o yaşına rağmen bütün e, zor şartlara rağmen tarihi yönlendirecek başarısını acaba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 ondan, diğer ashab-ı kiramdan, ümmeti Muhammed'i bugünlere getiren büyüklerinden razı olsun. Amen. Kardeşler, bir şeyin üzerinde durmamız lazım. Amr-ı hir kendisi bile broşürde göreceksiniz, üstüne rivayet ettiği bir hadis şerifte, kendisi benim hayatım üç gönülden oluşur diyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en kötü insan olarak gördüğüm zaman diyor. Yani eski şey dönemi. O zaman ölseydim, kesin cehennemdeydim diyor. Sonra Allah kalbimi açtı. Onun en çok sevdiğim insan olarak gördüm. doya ve gözüne yüzüne bile bakamadım diyor. Hayal ettiğinde. Ona bakmaya utanmış. Eğer o zaman ölseydim, kesin cennetteydim diyor. Ama sonraki dönemlerde çok işler yaptı Ne olacağını ben de bilmiyorum Yani bir sahabi kendisi hakkında bile böyle <Gülüyor> Hazreti Hz. Ali Efendimiz keramallah amca. Yani Hz. Muavi ile savaştı. Ayşe annemizle savaştı. Bir sürü işler yaptı. Ümmet onu sevdi, hala seviyor mecbur seveceğiz, hak olduğuna inanıyoruz. Ama kendisi diyor? Bunlar bu yaptığım şeyler Resulullah'tan yap diye tembih aldığım şeyler değil. Doğru olduğuna böyle inandın da böyle yaptın. Burada demek ki bunlar bu insanlar bir peygamber değil mi? Bunlara bunlar gelmiyor. Bunlar doğru olduğunu zannediyorlar. Tarih yaptıkları filan hatanın filan e, uygulamanın yanlış olduğunu gösteriyor sonra. E bunlar için de tövbe etme imkanı var ne biliyor? Öldü gittiler. Ama niyetleri temizdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasına sahip çıkmak istiyorlardı. Allah hepsinden razı olsun. Bize düşen edeple peşlerinden gitmektir. Asırlar sonra hakemlik yapsan ne olur? Doğruyu bulsan ne olur? bulsan ne olur. Herhalükârda ashab-ı kiramı sevmek kuru bir tutuculuktan değildir. Yani onların kaşına, kara kaşına, gözüne hayran değiliz biz. Konumlarına hayranız. Nedir o konumları? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teslimiyetleridir. Şimdi arkadaşlar allah Teala'nın Cedâil aleyhisselamla vahiy, vahiy görürlerdi ve rahmetellil alemin olarak görürlerdi. Kayması hata yapması mümkün olmayan Peygamber Efendimizin e, amrı ağızak gösterdiği ilgiyi gördükten sonra onun hayatında bizim hoşumuza gitmeyen bir takım uygulamalardan dolayı amrı defterden silme hakkımız yok bizim. Peygamber Efendim kendi defterine yazmış sen onu şimdi de, kimin kimin kimin defterinden siliyor ya Ömer bin Hattab bin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı geldiği anlar oldu. Olmaz ya Resulallah dedi. Ne için peygambersin dedi. Efendimiz onu defterden sinmedi. Yani Müslümanın edebini bilmesi kadar güzel bir şey yok. Ümmeti Muhammed amr übnil istifade etti mi kardeşim? Erke Kudüs benim şimdi. Mısır benim şimdi. Medeniyet kuruldu Şam'da. Ben ondan istifade ettim, ümmetim Kur'an'ım ondan istifade etti. Kafalı bir adam arkadaşlar. Hariteye erde gidince bir bakın, Kızıl Deniz'den Kahire Nehir açmış. Mekke'ye, Medine'ye gönderceği erzak develerle geç gidiyormuş. Nil Nehri ile Kızıl Deniz arasında kanal açmış, geliyormuş oler. Tabii büyük boluzlar inşaat malzemeleri, vinçlerle şey, filan. Adam, ya bugünkü teknolojiyle bile yapılmasa hayal edilemeyecek şeyleri e, orada kalkmış, günü anlamış, yapmış. Medine'de kıtlık var. Dikkat edin, adam, enteresan bir şey. Ömer i̇bn buna mektup gönderiyor. am diyor. Resulullah'ın şehrinde kıtlık var. Siz orada neyi diyor. O türlü bir hesap yapıyor. Medine'ye bizim erzak desteğimiz üç ay bulur diyor develer tıkış tıkış gidecekler çölde. Bu üç ayda ben su gazı diyor. Kanallarla iki günde ciddiye taşırız. Operasyon adamı. Allah da için yaratmış. Filan yerde hata etmiş. Mesela Ammar radıyallahu anh Sırfın savaşında şehit olanlardan Ammar'ın şehit olduğu haber gelince işte bugün battık demiş. Biz yanıldık bu savaşta demiş.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 Yani hakkı görünce de teslim olmuşlar. Demek ki bu kendisini hak zannediyordu. Ama öldürüldüğünü görünce mucize ortaya çıktı. Mesela anlaşıldı diye düşünmüş. Allah şefa ödülü, zinayin. Önemli olan benim dinim. Dinim bunu zanneden istifade etmiş, örtmiş. ne kadar etmiş hem de? Ne kadar etmiş? Bir milyarımızın yapamadığını tek başına yapmış. Bir, bir ömre Onlarca asrın beceremediği kaliteyi, kapasite, ameli sıkıştırmış. Allah'ın da razı olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. ve ve